Kardeşlerim, Ehlü Sünnet ve Cemaatin ilim eğitme metodu üzerinde duruyorduk. Bugünkü Ehlü Sünnet ve Cemaatin davetteki ana noktaları nelerdir? Nelere dikkat edilir? Bunların üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize güzel bir anlayış versin. Çok dikkatli bir şekilde noktaları yakalamanızı. Tavsiye ederim çünkü bu selafin menecidir, selafın selafın metodudür. Bu metod Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Selam tarafından sahabeye öğretilen metoddur. Bunun dışında ki takip edilen her metod da insanın kendi efsiyle takip ettiği metoddur ki bu da bazen isabet eder, bazen ev.、Evet. Birincisi, Selefi Salih'in nezninde Allah'a davetin ilk şeyi nedir? Akideyi tesis etmeye önem vermedir. Onu yaymaya dayalı en önemli bir başlangıçtır. Bu, dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına takip ettiği metoda baktığımızda, tamamen ilk etatta üzerinde durduğu tevhiddir. Hiçbir ameli meselenin üzerinde ne yapmamıştır? Durmamıştır. Münakaşasını bile ne yapmamıştır? Yapmamıştır. Namaz mı kırıyordun? Sen ne için kırıyordun? Allah için. Gitti. Şeklini şemaline ne yapmamış? Girmemiştir. Tamamen tevhide yönelik ne yapmıştır? Davete gitmiştir ki bu başarılı oldu mu arkası ne yapar? Zaten otomatikman çözülecektir. Birincisi budur kardeşlerim. İkinci metot ise Allah'ın Kitabının ve Resulullah'ın Sünnetinin temellendirilmesine dayalı olmazdı. Yani eğer davet Allah ve Onun Resulünün üzerine olmazsa, ne olur? Ne olur? İhtilaf ettiğim hiçbir meseleyi çözemezsin. Bugün bakın meseplerin çıkmasına sebep ihtilafları rahmet görmeleridir. İhtilafı, rahmet gören birisi seni reddetmeye veyahut hoşuna gitmeyen bir meseleyi gördüğünde reddetmeye hakkı yoktur. Çünkü bölünmeye hak diyen bir insan, bugün Ebu Bekir'e, Ömer'e ki Allah onlardan razı olsun, iki şeytandır diyen o Şia taifesine bir şey demeye hakkı yoktur. Ayşe annemize kötü söz söyleyen insanlara bir şey demeye hakkı nedir? Yoktur. Neden yoktur? Çünkü sen bölünmeyi ihtilafı ne yapmışsın? Rahmet görmüşsün. Senin davet temelin Allah ve Resul nedir? Değildir. Öyleyse ne yapacakmışız? Birincisi tevhide, tevhidin temelleşmesi. İkincisi Allah'a ve Resuluna. Çünkü ihtilafların hak, ihtilafların kaynağı nedir? Allah ve Resulunun dışına çıkmadır. Bugün bakın her ne kadar mezhep, görüş, ayrılık varsa hep bir adamın ismiyle anılmaktadır. Kim ne çıkarttıysa onun adıyla anılmaktadır. Doğru mudur? Hep ona nispet... Eşari kim çıkarmış? Hasan el Eşari. Kim Kaderi'ye falan Cehmi'ye kim çıkarmış? Cehmi. Yani hangisine giderseniz gidip hep ihtilafın kaynağı çıkaran insandır. Öyleyse davet Allah'ın kitabına Ve Resulullahın sünnetine temellenmesiyle mümkündür. Ve Allah Azze ve Celle kitabında da diyor ki Nisa ildi dokuzda Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine devam ediyor. İhtilam mı ettiniz Allah'ın kitabına, Resulullahın sünnetine emir kalkıyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda ha, hayır. Hayır. bitmiştir. Demek ki biz bunu ne yapacağız? Temellendireceğiz. İşte bu davet insanlara tabi olmayı ve bidatları terk etmeyi tavsiyeyle başlar. Bunu anladık mı? İşte bu davet insanları terk ve bidatı terk etmeyle mümkündür. Bugün bir şey anlattığınızda ben bilmem falan bilir. veyahut bunca alim bilememiş de sen ne bildin hep buradan kaynaklanan sıkıntılardır. Halbuki sen Allah'ı neyle suçluyorsun? Haşa eksiklikle ne? Veyahut indirdiği vahide noksanlık mı iddia ediyorsun? Veyahut Resul'ün bir şeyi unuttuğunu mu iddia ediyorsun ki sen tamamlayacaksın? Öyleyse kardeşlerim demek ki davetimiz insanlara tabi olmayı değil, bidata tabi olmayı değil, hakkı Tavsiyelerle devam etmelidir. Ki zaten diğer dersleri de hatırlayacak olursanız, Allah onlara rahmet olsun, İmam Ebü Haneif olsun, İmamı Malik olsun, onun damadı İmamı Şafii olsun, onun talebesi Ahmet olsun, Süfiyan olsun ve bugüne kadar gelen hidayet imamlarına bakın, hiç biri gelin bana tabi olun, ne yapmamış dememiş. dememiş. Aksine Allah'ın kitabına, Resulullahın sünnetine sarılın demiş. Fakat insanlar ne yapmışlar? Allah'ın ve Resul'ünün önüne insanları geçirerek bölünmeyi adet hale getirmişler. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Öyleyse bizim yapacağımız şey nedir? Doğru yoldan ayrılmama, ifrat ve tefrite meyletmeme. Çünkü ona kim giderse dalavete düşer. Bugün bakın Mesela iki taifeyi alalım. Korkuda aşırı giden hangi taife? Tekfurcular. Ümitte aşırı giden kim olmuş? Mürciye. Mürciye. Ne yapmış bunlar? Birisi cehenneme, birisi de cennete. Ortayı bulamamışlar. Korkmuş, cehenneme girmekten korkmuş ama herkesi cehenneme postalamış. Öbürü cennete girmeyi istemiş, herkesi cennete sokmuş. Halbuki ehli sünnet nedir? Tam Ortasında. Allah'tan hem korkar hem de ümit eder. Bu çizgiyi ne yapmaz? Asla aşmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün hasta olan bir insanın başına geliyor. Maşallah yüzüne kan gelmiş ne kadar güzelsin diyor. İyileşmişsin. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü ben durumumu biliyorum diyor. Sen burayı geç diyor. Bana tavsiye de bulun.、Yani、ben ölümcüyüm diyor artık. Kalkmam diyor. Böyle mi diyor? Sen daha iyi bilirsin diyor. Burada ne var diyor? Allah'tan korkuyorum diyor. Dürüyü. Başka ne var? Ümid ediyorum diyor. Vallahi sen kazandın diyor. Vallahi sen kazandın. Çünkü kim diyor bu ikisini bir arada getirirse, yani hem Allah'tan korkar, hem de ondan ümid ederse, Vallahi o cennettir diyor. Bizim itikadımız bu kardeşler. Allah hepimize hayırlısı. Demek ki. önce davette buna ne yapacağız? çok dikkat edeceğiz alimlerimiz ilmi anlattığı gibi zühdü de edebi de anlatacak eğer ilmin yanında zühd yoksa edep yoksa, ahlak yoksa ilminde hiçbir değeri nedir? yoktur küçükler büyük gibi yürüyorsa efe efe dik dik yürüyorsa cemaattan alakası yoksa büyüğünü küçüğünü ayırt edemiyorsa Büyüklerin yanında laf ediyorsa o zaman aldığı bir ilmi terbiyenin, tevhidi bir eğitimin hiçbir anlamı nedir? Yoktur. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey soruyor. Orada Ebu Bekir Ömer var diye İbn Ömer ne yapmıyor? Konuşmuyor. Halbuki onlar bilemiyor. İbn Ömer biliyor. Senin bildiğini orada zikretmez. Senin rütbeni ne yapmaz? Yükseltmez ilmin bir edebi vardır. söylememen de senden bir şey eksikler. Öyleyse herkes aldığı ilmin yanında edebine de züktüne de ahlakına da ne yapacak? Dikkat edecek. Çünkü ilim meclislerinde dolaştım, kıldım talep, ilim geride kaldı. İlla edeb, illa edeb diyor İmam Bukhari'nin hocası. Ve hemen hemen bütün alimler bu sözü ne yapmış? Söylemiş. Neden? Edeb yoksa o ilmin sana faydası olmadığı gibi, o cemaatın da karalanmasına, dışlanmasına, küçük düşmesine, selef-i salihinin yolunun kötülenmesine ne yapar? Sebep olur kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere hayır versin.、Amin. Aynı şekilde selef-i salihinin davetinde öncelikle nefiste, sonra ailede, sonra yakın Yakın, yakın gitmekten. Çünkü Allah Azze ve Celle Suara suresinin yanlış hatırlamıyorsan ikiy ron dördüncü ayetinde ne diyor? Kalk, en yakınlarını uyar, akrabalarını uyar diyor. İnsan kendi nefsinde şeriatı ne yapacak? Hazmedecek. Ailesine de bunu ne yapacak? Emredecek. Kendi nefsinde hazmedemediğini. Ailesine emredemediğini dışarıya da emretme ne yapar? Zorlaşır. Öyleyse ilim bunları gündeme getirecek. İlim bir başkasını konuşmayı getirmeyecek. Başkasına bakmayı değil. Aynada kendini görmeyi gösterecek. Eğer bunu yaparsak, aynı o sahabeli Allah nasıl razı olduysa, sizler de aynı şekilde razı olun. Metot bu. Bunun dışında bir başka metot nedir? Yok kardeşlerim. Yine insanlara baktığımızda gençlerle veyahut heva ehliyle arkadaşlık yapmamaya dikkat etmek gerekir. Adama bakıyorsun yaşlı, arkadaşına bakıyorsun genç veyahut heva ehli veyahut bir bidat ehliyle ne yapıyor? Arkadaşlık yapıyor. Gençse Sen de yaşlıysan aynı seviyede yapılan şakalar, konuşmalar, gence gider de sana gider mi? Ne yapar onu? Benzer. Güneş duruma düşürür. Hava ehliyle arkadaşlık yaptığında ne olur? Seni havaya götürür. Ne kadar bidat, ne kadar Allah'ın hoşlanmadığı amel varsa bunlara ne yaparsın? Duymaya. İşlemeye, yapmaya ve davetine başlarsın. Öyleyse yaptığımız arkadaşlara da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Hırsız olacağız kardeşlerim. Çünkü gençlerle sürekli arkadaşlık yapan, onları etkilemeyip de etkilenen insanlara bakın.、Ha、burada şu anlaşılmasın. Gençler gençlerle, ihtiyarlar ihtiyarlarla arkadaşlık yapsın manasında değil. Elbetteki gençler kendisinden üstündeki büyük abileriyle ne yapacak? Arkadaşlık yapacak ki. Bir şeyler öğrenecek çünkü o ondan öndedir. Yoksa kendi öğretecek. Ama büyük küçükten örnek almaya başlarsa bu arkadaşlıkta hayır yoktur. Çünkü genç nefsani fevriyi çok hareket eder. Yaşlıysa ne apa? Daha olgun hareket eder. Buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz kardeşlerim. Yine Ehli Sünnet'in davetlerinden en önemli noktalardan, temellerinden bir tanesi de şudur ki kardeşlerim, insanları Allahu Teala'ya davet ederken, zayıf hadislerden, kıssalardan, kıssalara güvenmekten, efsane şeyleri anlatmaktan sakınacaksınız. Bunlardan tamamen ne yapacaksınız? uzak duracaksınız. Çünkü Allah'ın kitabında Resulullah'ın sünnetinde olmayan, sahih olan ifadeleri gündeme getirmediğiniz zaman zayıflarla efsanelerle、e, amel etmeye başladığınızda birçok ne yapacak? sıkıntılar gündeme gelecek ve siz bunun içinden ne yapamazsınız? çıkamazsınız. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın、e, oğlunu kurban etmeye gittiğimde Cibril neyle geldi? Koç, koç. Koçla. O koçun eti ne oldu? Türkiye okumuna gitti. Ve Adem aleyhisselam günah işledi. Ne işledin? Hangi ağaçtan yedin? Ya kardeşler gelmiyorsa ne sormanın ne anlatmanın ne de konuşmanın insanlara hiçbir faydası nedir? yoktur. Veyahut onlar <gülüyor> işte yedi kişiydi, sekizincisi köpekti. Dokuz kişilerdi, onuncusu köpekti. Ne diyor ayet-i kerimede? Bunların sayısında sizin için bir fayda Yok. yoktur. Almanız gereken ne? Öldüren de dirilten de Allah'tır. Allah insanı isterse uyutur. Üç yüz senede uyutur. İsterse toprağın içinde uyutur. Yıllarca belki asırlarca tutar eti yedirmez. Bu Allah'a nedir? Kolay olan bir şeydir. Burada verilen mesajı sen ne yapacaksın olduğu gibi alıp anlatacaksın. Yani hikayelerle, efsanelerle veya zayıf rivayetlerle insanlara davet ne yapmaz olmaz. Bu da daveti temellerindendir. Peki hakkınızı helal edin. Boğazı bir şey olduğu için orada lambur geldi. Allah razı olsun. Bu ada çay edmişiyim. Şimdi şöyle günümüzü bir gidelim kardeşlerim. İnsanları en çok cezbeden, insanları davet ettiğinde milyonları binleri toplayan insanlara bir bakın. Ne anlatıyorlar?、Efsane. Uçağın, kaçan hikaye, masal anan bir ağlaya ağlayı veriyorlar, bir gülü gülü veriyorlar. Böyle bir konuşmalar, gırtmalar. Ölen amadında kabedik. Kadın、ne? kız beraber karışık, onun eşarbından çıkaralığına o öyle. Dışarıya halka çıkınca halka ne var? Hı -hı. Ha çalgılar unuttu. Arkadan ziller, davullar. Ne o bir de ney mi diyorlar? Şeytanın nızmarı o var. Hı -hı. Peki bu kadar dinleyen bir insanda, şimdi başa gelerim. İlk davet neydi? tevhidin temelleriydi. Var mı o topluluğun o kadar toplanan insana bir tevhidin temeli anlatılıyor mu? Yok. Allah'a ve Resul'una davet mi? Yok. Anlatılan ama hep bakın. Resulullah şöyle, torunları böyle, sahabe bunu yapmış, sen, Yunan istilasından niye yapmıyor? Sen niye yapmıyor? İhtilap ettin. Nereye gidiyor? Hocam, Hatip oğluymuşsunuz size bir soru sorayım. Ha şöyle tamam bitti. Cebinde şak şak adamın hazır. Ee, terste cevap verse oraya çıkamaz. Veyahut başka bir kanala girse parasını alamaz.、E、ne yapacak?、E、şimdi bunların daveti davet değil. Nedir bu?、Ha? Uyutmadan başka hiçbir şey nedir?、Değil. Afyon gibi Neydi üçüncü maddemiz? İnsanları kazanmaya değil, bidat ehliyle beraber olmayı değil, onlardan uzaklaşmayı davet edeceğiz. Toplanma sadece Allah için olacak. Belli bir çıkar için neredeydin? Ya falan şeyin şeyine gittin. Ne aldın? Bas. Hiçbir şey yok. Öyleyse kardeşlerim yapacağımız Davet ne olacak? Zayıf hadisten olmayacak. Hikayelerle ne yapmayacak? Olmayacak. Bir gün Allah ibn Ömer'e rahmet esin otururken bir tanesi kıssalar anlatıyor insanlara böyle hikayeler. Sonra tutuyor diyor ki ben diyor Allah resul'dan şöyle bir rivayet duydum yani falan da ibn Ömer hemen sustu diyor. Dem kıssacılardan hadis dinlemeyin. Anladınız mı? Yani、demin hikaye anlatıyordun, şimdi tutuyorsun, hadis ben kısacılardan hadis ne yapmam? Dinlemem. Neden? Adam diyor ki hikaye diyor, film diyor. Film tabi işte. O da orada bir film çeviriyor. Ama hadisler film değil. Onlar nedir? Gerçektir ve iyi insanların ağzından çıkarsa değer bulur. Kötü insanların, yalancı insanların hikaye anlatan insanların ağzından çıkarsa, hak bile olsa, Zemin tutmaz. Mesela bir örnek vereyim. Bir gün arkadaşlardan bir tanesi, hocam Nuri, televizyonda falan kanalı aç. Birisi konuşuyor bir dinle. Açtım. Yaşar Nuri konuşuyor. Diyor ki Allah diyor, Şeyh Alban'den razı olsun diyor. Ölmemişti o zaman. Diyor ki hadislerle peygamberin namaz kılma şekli diye bir kitap yazmış diyor. Böyle bir kitap yok diyor. Peygamberin namazı bu diyor. Bunun kılınması lazım. Bunun dışında namaz yok diyor. Kim diyor? Yaşen, nursuz, pis tüksü oluyor. Değer var mı? Yok. Ondan iki üç dakika sonra birisi telefonla açtı. Dik hocam siz namaz kılıyormuşsunuz. Sana ne diyor? Sana ne benim amirimden diyor. Bağırıyor şimdi adam. Tuttu orada hani konumuz burayla alakalı değil. hadislerle namaz kılmanın doğru olduğunu anlattı ve diyanetin kıldırmış olduğu kılmış olduğu anlattığı namazın tamamen yanlış olduğunu ifsad edici olduğunu anlattı. Onlara da açıkça tehditkar konuşuyor. Bu kadar da dili uzun birisi. Değer var mı? Doğru bir ağızdan ne yapmadı? Çıkmadı. Amel eden bir adamın ağzından ne yapmadı? Çıkmadı. Neyse hadisçi inşallah Rabbim Yaptığı amelden herkesi haşreyleci haşre fazlası gitmeyeyim. Bu kütüphane sitelerin yazarı vardı. Neydi adı? İbrahim, İbrahim Canan. İbrahim Canan'dan fuarda karşılaştığa <gülüyor> geldik. Kütüphane sitelerin yazarı. Hocam dedim, biz ben dedim mesela ilk hadis sevgisini sizin bu kütüphane siteyi tamamen okuyarak mı öğrendim? Dedim Allah dedim Hı -hı. bununla sizi damet etmeyi nasibesin. Tabi bu iş işti mi işti falan. Öyle bir neyse hayır konuşalım. Ee, hadisleri konuştuk, konuştuk, konuştuk. Ya hocam dedim ben sizin birinci cildinizde hadise bakışınızı dedim çok yadırgadım. İşte hadisin tarifini yaparken, sünnetin tarifini yaparken diyorsunuz ki ya farz gibi değildir. Yaparsanız sevapları yapmazsanız bir şey yok. Ahirette peygamberin kınamasına tabi olursunuz. O zaman niye yazdınız siz bunu dedim ya? Yok dedi, sünnet vahidir falan. Niye oradan onu oraya öyle yazdınız? İşte şöyle dedi şu falandır falan. Dedim ki niye on sekizinci cilde namazı doğrusun yazdınız da başına namaz bölümünü almadınız? Siz neyle amel ediyorsunuz? Ben de Hanefi mesebini taklit ediyorum. Alma niye bunu yazdınız da? Tamam adam hemen etrafından kayboldu gitti. Yani şimdi her ne kadar. Yani ben bunu sıkıştırma babiyle değil, etrafında çok insan vardı, anlasınlar da, onlar anlasın diye soru sordu. Yoksa adam zaten ben şu cümlem diyor, başka bir şey demiyordu yani. Allah hayır versin inşallah. Demek ki kardeşlerim davetimiz ne olacak? Tehdidin temelleri üzerine olacak ki başarılı olsun. Çünkü bakın ifade de İbrahim tek başına bir ümmetti, o bir milletti diyor. Kardeş tabi çok önemli bir şey. Diğer yüzünün tamami şirk olsa, küfür olsa, sen tevhid et, ehlo ol, davetçi ol, davetinde ısrarcı ol, bu sana ne yapar? Yeter insanların kurtulması için deyip hidayeti verecek kimdir? Allah'tır. Senin görevin hem tevhidi yaşama, hem de bunu ne yapmak? Gündeme getirme. Gündeme getirirken de Allah'ın kitabını ve Resulunun sünnetinin temelleri üzerine. Zayıf hadislerle veya kısalarla, hikayelerle nedir değil. Ama insanların bugün en çok hoşlandığı nedir bunlar. Allah bizlere hayır versin, hayrden ayrılmasın. Yine kardeşlerim, en önemli davetin parametrelerinden bir tanesi davetin açık olmasına dikkat etme, gizli değil. Bugün İslam yeniden şekillenmiyor. Din tamamlanmış, eksik hiçbir şeyimiz bizim nedir? Yoktur. Öyleyse gizli değil, açıktan, davette ve bunda hırslı olmak zorundayız. Birileri diyor ki yok, işte şöyle yapalım, Darül Erkam'ın evindeyiz. Kardeşim Ömer geldi, Darül Erkam'ın evi bitti. Doğru mu? İçimizde nice Ömerler var bizim. Öyleyse daveti açıktan ve hırslı olarak yapacağız ve Ve bu davette de ne yapacağız? İhlaslı olacağız. Birileri tutup, hangi dinin mensubu olursa olsun, dinini anlatırken veyahut hangi mezhepten veyahut fırkayı darleden olursa olsun bu kendi görüşlerini, fikirlerini anlatmakta bir şeylik çekiyorlar mı, sıkıntı? Peki sıkıntıyı kim çekiyor? İkincisini anlatmakta çekiyor. Dinlerini bilmeyen İkincisi. Kimin korkmaması lazım? Kimin dillendirmesi lazım? Öyleyse bunları bir gözden geçirelim kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun. Ömer bin Abdülaziz şöyle diyor. Eğer bazı insanların dinleri ya da dinlerinin emirlerinden herhangi bir emri hamoyu dışından alıyorlarsa bil ki onlar sapkınlık tesis ediyorlar. Bu da bizlere kâmi oyundan uzak gizliliğe dayalı birçok davetlerin tehlikeli olduğunu gösteriyor. Çünkü İslam'a davet büyük, küçük, alim, cahil herkesin işiteceği şekilde açık delillerden olmalı, Allah'ı birlemeye davet edilmeli, temellere ve açık emirlere davet edilmelidir. İşte davette nedir budur. Anlatabildin mi? Gizli bir davet hiçbir zaman hayır getirmez. Bugün bakın bazı fırkalar var. İsmini pek zikretmiyiz. Zikreset mi ne olacak? Ay diye diye diye. Harfler bitmez, rakamlar bitmez. Diyor ki üç kişi olacak, dördüncüsü olacak, birbirine beyat edecek, öbür grubu onu bilmeyecek. Nerede tanışacağız lan? İçeride mi? Öbürü diyor işte şöyle şöyle olacak, on kişi olacak, zâkil olacak, şöyle şöyle çekecek. Rüya gördüm, şunu anlatacak. Portakal mı gördün, şu şeftali mi gördün, bu. Ya rüya ilk baştaydı. Allah Resulü'nün gördüğü başına geliyordu. Sonra ne oldu? Vahiy geldi. Nübüvvetin 46'da birisi rüya. 46'da 45'i ne? Vahye tabi olma. Öyleyse vahyi öğreneceğiz, ondan amel edeceğiz. Diyelim ki alim dininizi öğretiyor. Alim dininizi öğretiyor diye alimi ilahına yapmayacaksınız yapmayacaksınız. Alim sizi tevhide davet ediyorsa kitap ve sünnetin temellerine dayandırıyorsa ihtilaf ettiğinde merkezi kendi değil de Allah ve Resul ise onun eteğinden ayrılmayın sizi hayra götürüyor. Ama bunun zıttındaysa bunları malzeme kullanıyorsa o zaman fırkalardan hiçbir farkı nedir? Yok. Demek ki davetin parametrelerinden birisi de neymiş? Davet açık olacak, şeffaf olacak, gizli ve kapalı ne yapmayacak olmayacak. Çünkü gizlilik ve kapalılık kimdendir? Günah ne zaman işlenir? Ha? Biri hırsızlık yapıyor, şimdi içinizde mi yapar? Zina yapıyor, yolun ortasında mı yapar? Ne yapar? Hep gizli yapar. Namaz kılıyadan gizli mi kılacaklar? Oruç tutuyor, gizli mi yapacak? Yani yapılan ameller alenen yapılır, günahlarsa her zaman nedir? Gizlidir, gizdelikte de her zaman ne vardır? Sıkıntı vardır. Yine davetin parametrelerinden bir tanesi de kardeşlerim, Müslüman her zaman ayak takımından uzak duracak. Bunu anladınız mı? <gülüyor> ayak takımını takip etmekten her zaman sakınacaksın. Neden? Ali ve Osman'ın başını kim yedi? Hep hariciler yedi. Hep ayak takımı obyeniysizler yedi. Onlar birleştiler. Ne yaptılar? Hoskoce iki tane halifenin kanına girdiler. Birini öyle bir kuşattılar ki Müslümanlar çoktu ama güçleri gitti. Öbürünü bir tanesi öldürdü, döndü. Ne yaptı? Sezdi etti. Allah sevdi etti. Allah hamdolsun. Peygamberin damadını öldürmek. Yani ilk üç Müslüman'dan birini öldürmek bana nasip oldurdu. Düşünebiliyor musun? Bu kadar beyinsiz yani. Öyleyse ayak takımından, beyinsizlerden bir Müslüman ne yapacak? Uzak duracak. Öğrendiği hiçbir şey fayda vermez arkadaşlar. Hiç bir şey fayda vermez buna. dikkat edeceğiz. Evet. Allah bizlere hayır versin ve şunu <gülüyor> biraz daha dikkat edelim. Kardeşlerim Osman'ın şehadetine kadar Peygamber Aleyhisselam'ın kurmuş olduğu o sistem nasıldı? Altın sinsiledeydi. Asrı saadetti. Ayak takımı güçlendi, yukarıya çıktı. Ne yaptı? Hala kendimize gelemedik. Hala da ne yapıyoruz? Gücümüz gidiyor ve hala bugün bile ayak takımı tepede. Hala daha İslam'ı katletmeye ne yapıyor? Devam ediyor. Öyleyse dikkat edelim kardeşlerim. Osman'ın kanını içen ki Allah ondan razı olsun. Osman cami açıyor diyor ki üç şeyden Müslümanın kani helaldir. Nedir? Haksız yere adam öldürme. Vallahi diyor, ne cehalette ne İslam'da hiç kimsenin kanına girmedim. Yine İslam'a girdikten sonra iğtihat etme. Vallahi diyor, İslam'a girdikten sonra İslamı bozan hiçbir şeyi ne yapmadın? Yapmadım. Yapmadım. Ve evliyken zina etme. Vallahi diyor, ne cehalette ne de İslam'da haramı uçur çözmedimdi. Siz beni ne için öldürmek istiyorsunuz? Ne yaptılar? Yine öldürdüler. Yine katlettiler. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki zevcesini verdiği bir insanı dahi katledebiliyorsa bugün İslam çok rahatlıkla bunları ne yapar? Katleder. Öyleyse bu ayak takımı öhüm <gülüyor> İnsanlardan ne yapacağız? Uzak duracağız. Çünkü bunlardan sapkınlıktan ve sapkınlığın tesisinden başka hiçbir şey yok. Korumsallaştırıyorlar. Sadece başka hiçbir şey değil. Onlar ne yapar? <gülüyor> Yaşları genç diyor. Yani yaşlı da olsa hülyaları nedir? Bozuk diyor. Puta tapan müşrikleri bırakıp kimlerle uğraşıyorlar? Müminlerle uğraşıyorlar diyor. O kunyaydan çıktığı gibi dinden çıkıyorlar. Öyleyse bu insanlardan uzak duracaksınız. Tartışmayacaksınız bile. Çünkü size hiçbir faydası yok, yenişemezsiniz. Allah Resulü'na bile Allah'tan kork diye giden insan bunlar. Sizi mi dinleyecekler? Ali'nin karşısına bile kılıç çekerek çıkmış, kellesini verene kadar adam hala konuşuyor. Seni mi dinleyecek? Ateşe diri diri Ali atıyor. Ateşin içinde bile beni kurtar diye değil ben haklıyım diye bağıran bir adam var. Öyleyse sen bununla hiçbir zaman söz diorlusuna ne yapmayacaksın? Girmeyeceksin. Kazanamazsın. Dinlemiyor ki. Kazanamazsın. Demek ki davette buna da ne yapacağız kardeşlerim? Dikkat edeceğiz. Yine söylentilerde ve sapkın fikirleri almaktan sakınacağız kardeşlerim. Mesela Ayet-i Kerime'de diyor ki Nisa 83'te Onlara diyor güven ya da korkuya dair bir şey geldiğinde hemen yayarlar diyor. Halbuki yaymasalar, eğil olan insanlara bunları söyleseler, onlar diyor kendi aralarında iyice düşünüp taşınıp ona göre ne yapar? Hareket ederler diyor. Şimdi Müslümanların arasında işte Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Şunu böyle etme, bunu böyle etme diye yayarsan, ne olur? Onların çözülmesine sebep olursun. Ve Allah Azze ve Celle ayet kelimesinde ne diyor? Kim diyor seni Allah'tan gayrısından korkutuyorsa, o nedir? O bir şeytan diyor. Böyle ise bizim de insanları davetimizde Allah olacak, korkutacağımızda ne olacakmış? Yine Allah olacağım. Allah'la korkutacağız. Onun dışında insanlara hiçbir şeyle ne yapmayacağız, korkutmayacağız. Ve insanlara hiçbir zaman söylenti, yaygara ne yapmayacağız, yaymayacağız. Doğru şeyleri söyleyeceğiz. Gerekli olan şeyleri söyleyeceğiz. İnsanların zihinlerini ne yapmayacağız, boş yere meşkut etmeyeceğiz. Yine kardeşlerim, cahillerin başlarından davette sakınacaksınız. Yani cehalette önde giden, onlara liderlik yapmış, insanları sapturan insanlardan uzak duracaksınız. Onlarla tartışmayacaksınız. Onlarla tartışma size hiçbir fayda ne yapmaz. Sağlamadığı gibi daveti de çok büyük. Ne yapar? Zararlar verir. Sohbetimizin başında dikkat edecek olursanız, bugünkü değil de diğer sohbetlerde. Mesela Muhammed ibn Sırın ki Allah kendisine rahmet etsin, aynı zamanda Peygamber'in torunudır Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Kendisine ayetten soru bilmiyorum, ayetten soruyorlar bilmiyorum. Hangi şeyden sorarlarsa ne diyor? Bilmiyorum diyor. Niye? Ne bileyim diyor. Benim kafama neredene şüphe atacak. Yani orada zayıf insanlar var, ilmi kıt insanlar var. Öyleyse cahillerde ne yapacaksınız? <gülüyor> uzak duracaksınız. Onların başlarında uzak duracaksınız. Eğer bunu yapmazsanız başınıza da birçok bela ve musibet ne yapar gelir. Arkadaşlarimimizde şöyle bir rivayet geliyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şu iki şeyi yapanı Allah sabredenlerden ve şükredenlerden klar. Eğer şu iki şeyi yapamazsanız sabreden ve şükredenlerden olmazsınız diyor. İlminiz konusunda sizden üsttekine bakarsanız sabredenlerden olursunuz. Malınız konusunda kendinizden alttakine bakarsanız şükredenlerden olursunuz. İlminiz konusunda sizden alttakine, malınız konusunda da sizden üsttekine bakarsanız sabreden ve şükredenlerden olmazsınız. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesidir. Allah bununla amel etmeyi hepimize nasip etsin. <gülüyor> evet kardeşlerim demek ki cahillerden ve cahillerin başlarından da ne yapacağız? Sakınacağız. Bununla alakalı selefimizden birçok ifadeler gelmiştir. Mesela bir tanesini zikredeyim. Talebenin bir tanesi ben diyor artık oldum. İlmi aldım ben davet yapacağım diyerek çıkıyor. Mescidin birine geliyor, yolu oradan geçiyor, namaz kılıyor, oturuyor, bakıyor. Bir adam oturmuş, Allah Resulü şöyle dedi, Ahmet'ten ben böyle okudum. Mücahit şunu zikretti gibi, ifadeler zikrederken habire sallıyor. Bir dönüm bostan, bu dayanamıyor, kalkıyor, Allah seni kahretsin. Allah Resulü böyle dememiştir, Ahmet bunu nakletmemiştir, Mücahit bunu dememiştir. adam bakıyor ki karşıdaki ilim ehli biliyor tutun şu bidatçıyı zındığı diyor öldürün atın dışarıya diyor adam canını zor kurtarıyor güzel bir dayak yiyor toparlıyor toparlıyor hocasının yanına geliyor hocam diyor bir işte yanlışlık var diyor ben diyor ilmi aldım ama bir şeyi eksik neyi almadım diyor biraz daha kal diyor hoca bu sefer ona diksiyon davet dersi veriyor adam yine yıllar sonra yolu tekrar o camiye gidiyor. Adam yine orada. Mücahit şunu dedi. Ahmet böyle dedi. Abdullah İbni Mübarek şöyle dedi. Sallıyor bu. Adam kalkıyor. Ne mübarek insan diyor. Ne kadar güzel konuşuyor diyor. Bunun diyor kim bir kılını alırsa o cennete girer diyor. Ha, adamı gaz gibi yoruyorlar. Korkuyorlar. <gülüyor> Bak o da taktik. İlmine bir şey kattı mı? Katmadı. Öyleyse Cahillerin başlarıyla tartışma insana hiçbir fayda ne yapmaz? Onlar sallamaz. Onları alt etme, onları o mecliste yok etme çarelerine bakmamız gerekiyor kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine baktığımızda kendisi hangi çadıra girse uzun yüzlü, beyaz benizli bir adam ki amcası her konuştuğunun arkasından buna inanmayın. Bu yalancı Bu kavmini bozan, ikilik çıkaran diyordu. Sahabe diyor ki, vallahi diyor onun amcasıyla aleyhissalatü vesselamın vallahi diyor kafasını kaldırıp yüzüne bile bakmıyor, değer bile vermiyor. Cevap da ne yapmıyordu? Biz ne yapıyoruz? Niye öyle namaz kılıyoruz? Peygamberi böyle kıldı kardeşim. Biz neye göre kılıyoruz? Başlıyoruz konuşmaya. Adam yerine koyma ya. Koyma. Anlat akideni. Yaşa çekti, o konuştuğu her şeyde kendini batıracaktır. Sen konuştuğun her kelime de yerin dibine gireceksin, anlatamayacaksın. Neden? Çünkü yanlış yapan insanlar Sultaylarda desteklenmiştir, onu da arkasını alarak arkadan hep abagır ister. Böyle gider. Ama sen zeminine çektin mi, tevhid'e davet ettin mi? Ne konuşacak bu adam?、Hı? Kitabı Sünneti temellendirdiniz. İktifaf olduğunda nereye gidecek? Bizim gıldırkaştık şeyi hoca. Ya diyor ben seninle tartışmam diyor. Ya ben seninle tartışmuyum ki diyor. Ya diyor nereye gitsek diyor gavur olacağım nerede. Sağızım açamıyorum ki diyor. Ya ayet ya hadis diyor. Ben buna nasıl karşı gireyim? Gelme o zaman diyor. İmanı kurtu. E gavur muyuz diyor. E o zaman niye ikraz edip duruyorsun? Ben ondan tartısa bitti. Ben de aynı zemindeyim. Aynı potadayım. E baba demeyi öğreteceksiniz. Evet. Allah bizlere hayır versin. Yine kardeşlerim duyguların ve hasametten arkasından sürüklenmekten sakınacağız. Çünkü duygular bizi her zaman husumetler bizi her zaman kalebe çalar. Ve bu sefer hak olan davaya bu büyük bir ne yapar? Dar devorur. Mehmet hoş geldin. Neresi ne? Şikayet. Öyleyse davamız Allah ve Resulün Sünnetinin kontrolünde olacak. Hudeibi anlaşmasını çok okudunuz mu? Evet. Okumayan eline kaldırırsın bahi. Bir dahaki derste okuyayım gelin. Hudeibi anlaşması yapıldığında Ömer ibn Hatta bu bilmiyen var mı? Yok. Geliyor Allah Resulüne ne diyor? Allah, ın Allah ın hak değil, değil mi? mi? Evet. Sen Allah'ın resul değil misin? Evet. İslam hak değil mi? Ee.、Evet. Niye imza alıyorsun çünkü? Allah resulun sesi mi? Aynısını Ebu Bekire gidiyor. Allah hak değil mi? İslam hak değil mi? Allah'ın resulü değil mi? Evet. Peki niye imzaladık biz bunu? Niye kabul ettik? Sonra Ömer'in aklı başına geliyor. bunun vahiy ile sabit olduğunu anlayınca ne yapıyor? Hemen kafasını örtüyor başına bela ve musibet gelmesinden başına taş yağmasından korktu bu insan. Yani vahye ters hareket ettiğini zannetti. Sesini yükselttiği için ne yaptı? Korktu. Öyleyse bizim davetimizde de duygular ne yapmayacak? Husumetler ön planına çıkmayacak. Çıkacak tek şey var Allah ve Onun Resulünün kontrolü, Sünnetin üzerine. Eğer bunun üzerine giderse ne olur? Dava davalıktan çıkar. Bir falsik size haber getirdiğinde onun doğruluunu araştırın. Ayet hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. Uzun sebebini biliyor musunuz? Ali sallallahu、evet. aleyhi ve sellehamu birini zekat memuru olarak tayin ediyor. O da kavme doğru gittiğinde bakıyor ki. Zekat isteyeceği o kavim, kılıçlarını kuşanıyor, suvarlarını hazırlıyor. Zekat memurunun da o kavimle daha önce kan davarlıklara var. Bunlar diyor, beni öldürmeye geliyorlar diyor, korkuyor, kaçıyor. Allah Resuluna geliyor, diyor ki, ey Allahın Resulü, falan kavim irtidad etti, mürtet oldular diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sallam hemen bir seriye çıkartıyor. Gelenlerle Seriye, Medine'nin çarşısında neredeyse birbirlerine kılıç vuracaklar. Allah Azze ve Celle ne diyor? Bir fasık size haber getirdiğinde onun doğruluğunu araştırır. Ola ki iki kavim birbirine ne yapar? Girebilir. Ayet inince hemen zekat memurunu çağırıyor. Sen ne dedin? Onlar hakikaten böyle miydi? Ey Allah'ın Resulü ben onları diyor silahlarının kuşandığını görünce Beni öldüreceklerini zannettim. Dinliyoruz, şey demiyor. Siz ne yaptınız? Ey Allah'ın Resulü bize gönderdiğin zekat memuru gecikince biz de dedik ki zekatımızı götürelim, kendi elimizden verelim. Ama sizinle bizim aramızda kavgalı olduğumuz falan kâfir kabile var. Geçerken zekat veya mallarına saldırmasınlar diye biz de suvarı koyduk. Bizim yaptığımız vallahi budur diyor. Ne oldu şimdi? Demek ki husumet hiçbir zaman davetin yapılan işin, tevhidin önüne ne yapmayacak? Geçmeyecek. Duygular da geçmeyecek. Daha önce sana düşmanlığı olabilir kan davası gibi. Veyahut başka bir şeyden demek ki bu da İslam'a her zaman ne yapıyormuş? Zarar veriyormuş. İşte bu da davetin parametrelerinden temel taşlarında bir tanesidir. Yine kardeşlerim Sonuçlara aldanmadan usülden kafir olmaktan sakınma. Yani insanlardan bu davetin sonucuna aldanan kimselerin olduğu görülebilmelidir. Çünkü sapan insanlara bakın, bunlardan çoğu işte hastaydım, mezaraya geldim, şifa buldum filan yere gittim, şifa buldum. Ya balonda arvasi vardı, sedyeyle getirdiler, boydular, herif yürüyerek gitti. Şöyle oldu, böyle oldu. Kardeşlerim bunlar, hak olan şeyler nedir? Değil. Kapatalım hastaneleri. Hep türbe nereye gidesin? Eğer haksa. Doğru mu? Veyahut işte şöyle oldu, böyle oldu. Yani sonuçlara aldanmayalım. Hak temel, tevhidin temelleri neyse insanları ne yapalım? Buna yönlendirelim. İnsanların duygularını ne yapmayalım? Çalmayalım. Çalmayalım. Daha önceki derslerde de misal vermiştim. Bir gün şirk dersini işledik, türbe Noriya çıktık. Kadının birisi ben mağludor da bir taş var. Böyle millet geliyor ya, hafaya sokuyor böyle çık geliyor. Mağludur o taşa arkamı dayadım. Arkadaşlarında bilgisi yok o taşın o kafa ağrısına iyi geldiğini. Şimdi dedim bir armut düşer, bize de ders olur. Kadının biri geliyor geliyor gidiyor böyle gülümseyiyor, geliyor geliyor gülümseyiyor gidiyor. En son bizimkilerden birine bir şey dedi. Ne diyor dedim. Hoca taştan çekilsin dedi. Kaha mı sokacağım diyor dedi. Niye ne varmış ki taşta dedim. Oraya kafayı sokar. Kafa ağrısını gideriyormuş. İyi dedim al o taşın birini. Vurgunun kafaya bak ağrı mağrı kalmadı. Başka ağrı başlar. Yok buraya sokacak mısın. Şimdi ben çekildim. Kadın geldi. Kafayı böyle soktu. Tam kafaya göre oymuşlar böyle. Kadın soktu durdu durdu gidiyordu dur dedim teyze buyur geçti mi dedim yok duruyor dedi. Ne zaman geçecek dedim. Bu geçer dedi. Yani kafayı ağrıyan dedim ta buraya kadar gelirse bu temiz havada ağrı diye bir şey kalmaz ki zaten dağın başı dedim zaten geçer. Ama niye buna sokuyor? E oğlum itikat etmezsen geçmez diyor. Bir de itikata bağlıyor. E şimdi kardeşler bizim davetimiz sağlam temeller üzerine olmalı. Bakın hiçbir türbe doğru dürüst şehrin merkezinde değildir. Hep nereden? Hep babalar dağın başındadır. Tamam. Tamam. Falan baba bilmem ne baba, Sarı baba, Saltuk baba, Hüseyin Gazi baba, Seyit baba hep dağların başı. Yahu bir sohbete adam getiremiyoruz herif ta dağın nefesine gidiyor. Oraya gidiyor üşenmiyor. Şuraya sohbete gelmiyor adam üşeniyor ya. Çok ilginç değil mi? Ama orada kazan kazan yemek de yapıyorlarmış, işte bir şeyler de dağıtıyorlarmış. Değil mi? Evet. Öyleyse kardeşlerim, filan yere gittim, şifa buldum veyahut hastaydım, şu türbeye gittim veyahut da şu adamın yanına gittim, işte Adıyaman Mezlil'e gittim, çorbayı içtim, sigarayı bıraktım, numara bıraktım, bunların hepsi nedir? Doğru şeyler. Değil mi? Adam Kabe'ye gidiyor, bırakmıyor ya. Sen daha mı kutsalsı yani? Orası daha mı şey yani? Kabe'ye gidiyor, bırakmıyor. Evet. Yine kardeşlerim, alimlere ve alimlerin ileri gelenlerine karşı gelmekten ve onlara saygısız davranmaktan uzak durma. Ilim ehlinin kıymetini, konumunu bilmek her zaman. topluma, davete fayda vermiştir. Ama fasit davetlerde gençlere baktığımızda alimlere karşı gelme, onlara saygı duymama, mecliste onlara itiraz etme, vakarlı olmama bunlar onlardan da, cemaattan da, ilimden de çok şey ne yapmıştır, götürmüştür. Bakın aleyhissalatü vesselam sohbet ederken sahabelerin dinlemelerini bir tanesini söyleyeyim. Nefes bile almazdık. Sanki kafamızda bir kuş varmış da uçacakmış zannederdik diyor. Bunlar basit ifadeler değil. Evet. Yine kardeşlerim davette partizanlıktan meşru olmayan bağlılıktan ve kör taassuptan sakınmamız gerekiyor. İşte Ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar davet edin ve bu davetin adını şucu bucu diye koyun. O kadar başarılı olursunuz. Diğer fransiyon sizi ne yapar Mehmet? Yutar. Dışlar. Ama yapmış olduğunuz davet, tevhid daveti ise kim dışlar? Hiç kimse dışlayamaz. Hiç kimse dışlayamaz. yapılan davet partizanlık veyahut belli bir grubun daveti ne yapmayacak? Olmayacak. Allah'a davet olacak. Eğer Allah'a davet değilse, yani belli bir isim altında davet yapılıyorsa, çok güzel de olsa, hakikaten mükemmel bile olsa, bunu aşırı şekilde şey, yeren, eleştiren insanlar da ne yapacaktır? Çıkacaktır. Sen ona mani olamazsın. Bu da seni incitir. Dünyanın neresine gidersen git, selamun aleyküm de ben müslümanım de, müslüman olan herkes seni ne yapar? Kukacaklar. Ama dünyanın neresine gidersen git, selam ver, ben şücüyüm de hadi lan der. De Senden olan gelir seni ne yapar? Kukacaklar. Onun için kardeşlerim davette hiçbir zaman partizanlık ne yapmayacak? Olmayacak. Yine kardeşlerim davette sonradan icad edilen bidat olan şeyler ne yapmayacak öngörüm plana çıkmayacak. Davet ancak Allah'ın ve onun cesurlerinin, o sahabenin temelleri üzerine bina edilen neyse onun üzerine yani vazgeç de ilme, eğitime, edebe, ahlaka, iyiliği emretmeye. Kötülükten ne yetmeye öncelik verilecek? Bunun dışına çıkıldığında bu hiçbir zaman insana ne yapmaz? Fayda vermez kardeşlerim. Evet. Yine kardeşlerim davette aşırılığa kaçmaktan sakınılacak ve orta bir yol tutulacak. Bu yolda ne yapılmayacak? Geçilmeyecek. Mesela belki bu hadis-i şerifi hepiniz duymuşsunuzdur. Bu dinin temellerini çizen, insanlara daveti anlatan, İslam'ı anlatan kimdi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sahabelerden bir grup evine geliyor. Allah Resulü'nün nafile oruçları var mı? Var. var. Duyuyorlar. Bir kısım ne yapıyor? Azımsıyor. Nafile、evet. ibadetleri var mı? Var. <gülüyor> var. Evlenme? Var. var. Birisi diyor ki ben hep oruç tutacağım. Birisi ne diyor?、Hep、Evlenmeyeceğim. Birisi gece hep ben、evet. namaz kılacağım. Ali sallallahu aleyhi ve sellehamda arkadan geliyor onların hepsini duyuyor. Hiç sesler mi? Mescide geliyor Allah'a hamd ediyor. Birlerine ne oluyor ki diyor? Şöyle şöyle diyorlar. Ben diyor hem kadınlarla evlenirim. Gecenin bir kısmında uyur, bir kısmında、evet. namaz kılırım. Nafile oruç tutarım, bazen oruç tutarım, bazen de yerim. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değil. Bu hadis-i şerif bize ne anlatıyor? Üstüne lazım olmayan konulara ne yapma? Girme, kendine bak. Ortada sünnet var mı? Var. Başkasının namazına, başkasının nafilesine Başkasının evliliğine burnunu ne yapma, sokma. sokma. Ev.、Evet. Demek ki bu da neymiş kardeşlerim davette çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Yine davetçi birisi kesinlikle tartışmaya ne yapmayacak, girmeyecek. Neden girmeyecek? Kimin maddi meseleleşmediğine bakma. Neden girmeyecek? Girmek Neyden... istemiyorum seninle şu an tartışmaya. Cedelerin olmadığı yerde himsizlik başlıyor. İslam'ın birleme İslam'ın cedil aşmaz. Anlamadınız diye bir bağlandı kızardımdan. Ceder çünkü ilbi bir huyettiyim ki ilim bittim ne başta? E o zaman ilim eksilirse senin cederle ne işim var kardeşim? <gülüyor> Çek git oradan. Anlamayan adama ne anlatacaksın sen? Ama başka bir zeminin kolla oluştur. Anlat. Anlat. Ama o zemine gelmişse. Sabaha kadar konuş, ertesi gün sabaha kadar konuş. Sinir olmaktan başka bir işe yaramayacak. Çünkü sohbetin önünde de söyledim Ebu Ummameden gelen rivayette Peygamber geldikten sonra insanlarda ayrılık olmaz ki. Öyle diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece diyor tartışma, cedel, münakaşa hariç. Çünkü o da nedir? İlin bittikten sonra başla. Valis Sallallahu Aleyhi ve Salihamizuz Zuhru 58'yi okuyor. Onların sana gelip seni ilahınla hayırlı yoksa onu kim? Bunu demeleri sırf cedel için. Zaten onlar cedeci bir kavimdir. Demek ki bir Müslüman kesinlikten tartışmadan ne yapacak? Kaçacak. Tartışma hiçbir zaman Müslüman'a ne atmıyor musun? Hayta vermiyor. Hayta vermiyor. Hiçbir zaman bakın. Hatta bir Şey, yukarıya çıkalım. Allah'ın ayetlerinden ne yapmayın? Tartışmayın. Şayet şeytan sizi unutturduysa ne yapın? Hatırlayınca bari oradan ne yapın? Çekin, gidin diyor. Öyleyse bize düşen nedir? Budur kardeşlerim. Evet. Kavgacı olan, tartışmacı olan insanlar sürekli ne yapar? Zedelen. Ee, Allah kendisinden razı olsun. İmam Malik olsun. Abdullah İbni Ömer olsun veya Ömer bin Abdullah aziz olsun üçünün de aynı şekilde ifadeleri var. Mesela İmam Maliye birisi geliyor diyor ki ben seninle tartışmak istiyorum diyor gel şu akedem üzerinde mi konuşalım diyor. O diyor ki ben dinimim tamam, din tamamlanmış diyor benim dinimde eksik bir şey yok ki ben tartışayım diyor. Anlatabildin bakın alimin verdiği cevap bu. Karşıdaki diyor ki Tamam diyor. Olsun tartışalım. Benim dinimde eksik yok arkadaş diyor. Tartışan ancak dinde ne yapar? Fitne çıkardı diyor. Benim de bununla nedir? İşim yok. Hatta rivayette seninle tartışsam sana tabi olurum. Eğer sen benimle tartışmış olsan sen bana tabi olurdun. Şimdi git. Zira benim dinimde arzulara ve oyuna yer yoktur. Nitekim tartışan kavmin çoğu yıkıma uğramıştır. Onların her gün mezhep üzere olduğunu görürsün. Oysa din açık ve akide üzerindedir.、Tamam. Tartışanlar sürekli ne yapıyor? Fikir değiştiriyor. Bakın bir tefsir var. Alimin de kitabında adını söylemek istemiyorum. Sevdiğim bir alim. Mücadelesini seviyoruz. Kitabında çok yanlışlıklar var. Kardeşlerim tartışa tartışa hiç kabul etmediği görüşleri, fikirleri tefsir ada altındaki o kitaba yazmıştır. Neden Mehmet? Hı? Bak şimdi. Ne oldu? Boş bardağa su döktüm. Ne、Hı? oldu? Bak bak. Hı? Tartışan adamda bir şey yoksa tartıştında ki her şey sendedir. anladınız mı? İtiraz ettiği adama verecek cevabı yok. Olduğu gibi on dahakini doğru kabul edip kitabına zikretmiştir ve o yüzden de tekfir edilmiştir. Anlatabildim mi? Öyleyse tartışmanın insana hiçbir faydası nedir? Yoktur. Evet. Ve dinde tartışmaya açtın dinini artık fitniye gebesin. Ve ona tabisin. Karşıdakinin fitniyesine tabisin. Evet. Geldi mesela Allah Hasan-ı Basri'ye rahmet etsin. Ee, Vasıl bin Ata geldi bir soru sordu. Ne oldu? Bir ayet tefsiri vardı. Bugün hala mutezile onun görüşünde gidiyor biliyor musunuz? Onlar iki menzil arasında kalanlardır diye bir şekillenip gidilmiştir. Bak bir tane ayetten çıktı. Hasan-ı Basri ondan tartışmadı bile. Sadece ayeti zikretti öbürü yüz çevirdi, çekti, gitti hala gidiyor. Ve peşinden gidenlerde ne yapıyor? Gidiyor. Evet kardeşlerim, bu din bir oyun değil, bir eğlence de değil. İşittik, itaat ettik dinidir. Öyleyse bize düşen doğrulara tabi olma, Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sarılma, parçalanmama, ihtilafa düşmemeye kırs göstermedir. Bugün birisi kopyuyorsa. Bu davetten hoşlanmıyorsa, yüz çeviriyorsa hep nefsinin peşinden hayallerinin peşinden gittiğindendir. Hayallerine kavuştu mu, birisi aşk mı? Aşkına kavuştuğuna. Öbürü o mu? Ona kavuştuğunda böyle gülü. Allah'a iyi bilir. Hayırlı işler.、Diyor. Evet. Allah sünnete ülfet eden, tevhide ülfet eden hakta birleşen sanmı insanlardan bizleri eylesin. Çünkü ayrılığa düşen, ihtilafa düşen insanlarda hayır olmadığı gibi onlarla beraber olan insanlarda da hiçbir hayır yoktur. Allah subhanehu ve teala bizleri hayır ehli eylesin. Bizdeki yanlışları doğrularla düzelsin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak falan samimi kullardan eylesin. İnşallah bir dahaki derste ahlak ve güvenliğin korunmasında eğitimin zulü nasıl olmalı? İnşallah onun üzerinde duracağız. Allah subhanahu ve talih.